صلى عليك الله خير الورى تعداد حبات الرمال واكثر الله ما غيث هما فوق السهول الرحمن الرحيم الحمد لله العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى اله وصحبه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 Bunu Hz. Ali yapması lazım. Halife o. Hükümeti yöneten o. Devlet yöneticisine sorarlar. Mesuliyet devlet ben de Bende olmazdı. Peki niye bu kısas yapılmadı bu katiller? Hz. Muaviye de Osman Osman'ın akrabası. Kan davasını şeydi. Kanını istiyor. Bu bu ortalık bundan karıştı. Anladın mı? Bundan dolayı Hz. Ali Efendimiz de onlara çok yüklenemedi yani aleyhlerine. Mesela nükle fi haceti Kara Kemal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 Ben Hanefiyim. Kakıp diye bu imam Şafii ne biçim adam ya? Kan çıkıyor aptes bozulmuyor. Ne biçim adam? Sen kimsin derler ya sen İmam Şafi'ye konuşuyorsun sen terbiyesiz. Şerefsiz bile derler yani. Haklıdırlar yani. Hazreti İmam Şafi'yi ne biçim adam dersen sana şerefsiz derler yani. Çünkü İmam Şafii'nin ayetten hadisten delilleri var. Sen kimsin? İctihad hatasında kimse kimseye tenkit yapamaz. Eğer içtihat şartlarına haiz ise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 Hi <gülüyor> ayinul benimle ilgili olan sevginin ta kendisidir. Yani bana sevgin var ona sevgin. Onlara sevgin yok bana sevgin. Yok. E sen diyorsun muaviye'yi sevmem. Bu ne demek ya Resulullah sevmem bunu. Bak diyor ki aynısıdır diyor. Mekedel gel bu zulle onlarla alakalı. buz ve nefret sevmemek yani. Sevmemek buz, Sövmek değil. Ne severim ne severim. Ne biçim lafı ya şia lafı.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 Dünyayı örme sefer sene milyar dolarları yani. Asla Bidateli elinde biri yüzüne bakmak Allah nasip etmez. Yüzüne hoş Hoşbakan <gülüyor> <gülüyor> Hoş bakan diyor ahirette azabı bitmez ya. Yüzüne hoş bakan. elini açın. Ne kadar hadis var? O, o rivayet var. Onları da okuyacağız bir gün. Allah şerlerden muhafaza eylesin. Bu el üstüne değdik adını mektubatın beyanı veçile. İtikad elsenet metinlerinde